Taîn Hacı Tahir Büyük Körükçü'nün Konya Kapı Camiinde 23 Haziran 1973 Cumartesi günü verdiği son veda vaizidir. Allahu salla ve selam ala seyidina ve nabiyina ve şefiiyna Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والقاطم الله فمن كان في قلبه الله فنعينه في الله ومن كان في قلبه غير الله فهوه في الدارين الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم جنوبكم والله غفور رحيم Tebarakallahü Rabbil Ve bellena rasuluna'n-nebiyül kerim ve nahnu ala zalike min'ş-şakirîn eş-şâhidîn lil <Sessizlik> <Sessizlik> Çok aziz. Çok efektif bir dersimiz tamamlandı. Evet. dersimizde Fahrul Murselin sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini haccetü'l-veda'da cebelür rahmenin yarısı siyah kayalar üzerinde devesinin üstünde 124 bin ashabına dostlarına, yaranına veda hutbesini irad ederken kuratmıştır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin o günkü konuşması muhakkak istisnaiydi ve başka bir mana taşırdı. Peygamberler her ne kadar ve muhakkak zayıbı bilmeseler de Allah'ı Zülcelal'in bildirmesiyle birçok esrar ve hakkaika vâkıftırlardı. Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri onların kalbine vahyin ışığını lütfetmiş ve kendilerini cibril ile seyyid etmiş, arşa ait, levh-i mahfuz'a ait birçok ilimlerle gönüllerini tembir buyurmuş gibi Muhterem Müslümanlar, Peygamber Efendimiz, Cenab-ı Hak Celle ve Alâ Hazretlerine hamd edip, Allah'ın inayetine sığınıp, istifada bulunup, nefislerinin sahabe dahil şerri ve seyyiat-ı âmâlden Mevlasına sığındıktan sonra, mukaddimeyi şöyle serdediyordu. Ey nas, söyleyeceklerime kulak veriniz, belki bundan sonra bir daha deve üzerinde arafatta gedelür rahmede size hitap etme imkanına kavuşamam. Bugünkü sözlerin her günkü sözlerinden değişik olacaktır. Tuttuğunuz takdirde mutlaka felah bulursunuz buyurduktan sonra şunu ifade ettiler. Ey Nas herkesin canı kanı ve malı diğer bir mümine haramdır. <gülüyor> İfade ettiler ki Rabbim hakkı tebliğ ettim sen şahit ol. Sahade bunu tasdik ettiler. Muhterem Müslümanlar bundan sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri İslam'dan evvel herhangi bir kimse bir başta kimseye borç vermiş ise karşılığında olunan ve belki de senet ve mukaveleye bağlanan faizlerinden vazgeçtiler. Onlar ayağımın altındadır. Evvela amcam Abbas'ın faizini geçersiz kılıyorum buyurdular. Ve ilave ettiler dev cahiliyeden kalma kan davaları da yine ayağımın altındadır. Haşmi sülalesinden Abdülmuttalib'in torunlarından Rabia'nın da kan davası ayağının altındadır. Onlar da böyle çirkin bir adeti bırakarak aralarında musaleha yapsınlar ve yeti yerlerine haklarını helal etsinler. Müterem bu meyanda Allah Resulü şöyle de buyuruyorlardı: Sizden birine herhangi bir emanet sevdi edildiği takdirde o emaneti sahibine en güzel şekilde sevdiyetsin katîyen hiyâyetü bulunmasın çünkü hain olan gerçek mümin olamaz. Devam ediyordu sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri. cahiliyenin bütün karıştıran mübarek farman işaretleriyle ashab-ı kiramı Cenabı Halik-i Zülcelal'e tevcih ettikten sonra vurdular ki وَاِنَّ مَأَذِرَ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُعَةٌ غَيْرَ ve وَالسِّقَيَةٍ Devri cahiliyede herhangi bir kimseye tanınmış haklar, tamamen mavzudur. Geçmiştir, sureti katiyede geçersizdir. Sadece Kabe-i muazzamanın örtüsünü değiştirme ve bunu temizleme ve idare etme işiyle, zemzem kuyusunun idaresi ve huçacı, sulama Zemzem şikayeti kimin elindeyse bunlar baki kalacaktır. Bunun dışında sureti kat'iyede herhangi bir kimse hak iddia edemez. Devam ediyoruz Peygamber efendimiz. Vel amdu kavadun. Ve İbnü'l am ma kutile bil asa Peygamber efendimiz. Dile dile ve amden katil en büyük günah ve haramdır. Karşılığında kızas yapılır. Amdeden ziyen katil de şu ki, bir kimse asasını kaldırıp birine vursa ve öldürse, bir kimse taş atarak birini katletmiş olsa, şifi amttır, aynı cezaya o da çarpılır. Ve fîhîhîhîhîtü bâîhîh, karşılığında 100 deve öde Bir yaşında 25 deve, 2 yaşında 25 deve, 3 yaşında 25 deve, dört yaşında 25 deve. Yüz devenin bedelini ödeme suretiyle, kan fidyesi verilecektir buydu sallallahu aleyhi ve sellem. Muterennimillet her ne kadar reda dersimizde olsa meselenin fıkhi yönünü de ifade etmiş olayım. Bazen müftülüğüm devresinde de şimdi de kazada evladı ölen veya kocasını kaybeden kişiler veya kardeşini kaybeden kişiler gelip meseleyi şer'iye olarak soruyorlar. Şoför kafa en İçerisinde bulunan cemaatten babam mı öldürmüştür hataen, kazaen veya evladım veya kardeşim ölmüştür. Bunun karşılığında kan davası ile fidyeyi dem alabilir miyim diye soruyorlar. <gülüyor> Muhterem kısımalar kanuni bakımdan da öyle, şer'i bakımdan da öyle. Şoförün arabası kendinin ise şoförden alınır. Şoför sadece maaşlı ise arabanın sahibinden ben fidyesi, kan tazminatı almak şeridir. Kanunem ölünün sahibi aldığı gibi İslami ölçülere göre de alabilir ancak وَاَنْ تَسَدَّقُوا خَيْرٌ بَكُمْ Eğer halal ederse, karşı tarafa tasadduk ederse, bunda hiçbir am yoktur, nihayet bir kazadır. Benim babamın eceli böyle olacakmış ve böyle ölecekmiş. Rabbi mütealim kendisine Kaza da o öldüğü için şehit sevabı muhtaka verecektir, vermiştir kendi cennettedir, hakkımdan vazgeçiyorum derse veresesi esesi. Muhterem Müslümanlar, hem mal sahibinin yakası genişler, hem şoförün yakası genişler, hem de varis olan kişinin durumu Cenab-ı Hak meclisinde inşallah tek büyük ecirle karşılaşacaktır. Ve ölen zâta da Halik-i Zülcelal'imiz azami mecûriyet lütfedecektir. Sadece şunu söyleyeyim muhtemel Müslümanlar, bu işin kumpanyasına mensup olup da birçok dalelarlarla ölen kişinin fidyesi farz ediniz, ilahi ölçülerle 35 bin, 45 bin bunu çok fahiş şekilde bir takdire götürerek mal sahibinin can damarını sökercesine bir karara varılacak olur ise fazla aldığından dolayı Cenab-ı ölenin varisinden bunu kıyamet gününde mutlaka soracaktır. Onun için kan fidyesi alan, kan tazminatı alan kişi münsuf davranmalı, yetimleri vardır, öksüzleri vardır, dul kadın olarak ailesi kalmıştır, ihtiyacı vardır, almasın da bir beysi şer'i olmadığı gibi kanunda zaten buna işaret ediyor. Cenab-ı Halik-i Zülcelal cümle ehli imanı hakka giden yolda daim kılsın ve hakikati İslamiyeden ayrılmasın. Muhterem Müslümanlar Femen zâdefehu ehlil cahiliye. Peygamber Efendimiz buyuruyor 100 devenin veya on bin dirhenin Dikkat vurunuz Yüz devenin veya on bin dirhenin Tübüküye bakınız Karşılığından daha tahiş fiyat almak suretiyle Karşı tarafı müşkil duruma düşürenler Cahiliyet devrinin Adetini tasdik etmiş olur ve haram Yemiş olurlar Cenab-ı Kıtlaklarından tutacak ve onların midelerinden söküp mahşerde alacak. Hadi tecavüz etmemeli. Peygamber Efendimiz tekrar hutbelerine devamla şöyle buyurdular. Ey yühennaz, immeşşeytâne gadiye ise en yübedel arzukum hâdihî. Ey nas, ey ashabım, şeytan sizin şu arzınızda, cediretül arapta kendisine ibadet etmenizden katlı ümit etmiştir. Bu, berayeti i zimmettir. Resulullah'ın ashabına hüsnü zanlıdır. Ben sahabemi nasıl iman ve Kur'an'la bırakıyorsam, artık ceziretül Arapta puta tapılmayacaktır. şeytan ilah yapılmayacaktır, buyuruyor Şeytan bundan ümidini kesmiştir. Sadece, وَلَكِنَّهُ قَدْ غَضِيَا اَنْ يُطَعَ ف۪ي مَا ذَلِكَ mimma tahkirun min a'malikum sizi kuta kaptıramayacak ama memilat bundan aşağısına razı olacaktır. Dünyayı size sevdirecektir. Haramı size yedirecektir. Kan davalarını güçtürecektir ve belki de birçok zina, fuhuş, kumar ve emsali mahsiyetleri işkâbettecektir. Rasulullah تنbih ediyor. Sakın benden sonra geriye dönerek baş aşağı düşmeyiniz. Masiyetleri irtikap etmeyiniz. İslam'ın haram kıldığı yerlerde Mevla sizi görmesin. Gerçek mümin zina etmez. Gerçek mümin içki içmez. Gerçek mümin kumar oynamaz. Gerçek mümin ırza geçmez. Gerçek mümin vatan ve milletine hiayet etmez. Gerçek mümin... Bu kuvvet ve kardeşlik şartlarını kırmaz ve kahretmez. Gerçek mümin aile hayatında mümin olarak yaşar. Aile ve kızını iltifatı anmaya kaldırım yosması olarak terk etmez. Gerçek mümin okkasına, terazisine ve tartısına dikkatle Müslümanları katliyen aldatmaz. Gerçek mümin Allah'a kul olur, Resulullah'a ümmet olur. Hazreti Kur'an'ın ışığında bütün ömrünü feyzu bereketle geçirir. Peygamber Efendimiz mutbelerine devam ediyor. Muhtemelen Müslümanlar, Resulullah'ın ifadelerini aynen tekrarlıyorum ki, Cenab-ı Hak bizleri de büyük günahları ve hatta küçüklerini işlemekten muhafaza bulsun inşallah. <gülüyor> Peygamber <gülüyor> Efendimiz buyuruyorlar, ey yühennaz, ey insanlar, ey ashabım ve onlardan bu tebliğimi alacak olan tabiîn ve tebe'i tabi'in, ondan sonra sabahı haşre kadar gelecek olan benim din ve iman kardeşlerim, bu tanesini onlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Kardeşlerimin ihtiyacıyla Gönlüm tutuşmaktadır diye buyurmuşlardı. Onların muslatına Müştakım diye işaret etmişlerdi. Sahabe buyurdular ki Ya Resulallah Senin ihvanın ve kardeşlerin Bize değil miyiz? Nebi Zişan Efendimiz Cevaplarında şunu ifade ettiler. Sizler benim Ashabımsınız. Cibril'in kanat seslerini duydunuz, vahyin ışığını gözünüzle gördünüz, melaike-i melaike kiramın umurtularını hissettiniz ve belki de müşahede bulundunuz. Açıktan ilahi tecellilere benimle beraber şahit oldunuz. Benim kardeşlerim sizden sonra ve benden sonra geleceklerdir beyaz sahifeler üzerinde siyah satırları görerek gayba imanla sizin kadar hakikata günü göreceklerdir. Onların cemal ve ilikasına müstakım vurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Ünliler, peygamberi sahabeye. Onlar tabi'in, onlar sebeyi tabi'in, onlar ümmeti Muhammed'e. Sabahı hasta kadar çünkü peygamber Efendimiz o gün buyuruyordu ki fe yibelli vüşşahidul gâid فَلْيُبَلُنْ Şahidül Gayib Bugün, Arafat meydanına ve cebelür rahmede isbası vücud edenler, hutbemi dinleyenler, burada bulunmayanlara olduğu gibi tebliğ etsinler, Cenab-ı halik -ı Zülcelal, ilahi emirleri ve benim şeriatımdan birer birer sizleri mesul edecektir. Acaba neler buyurdular? Bakınız muhtemel Müslümanlar, devamlar. Ey insanlar! اِنَّ لِنِسَائِكُمْ hakkan. Ve aleyküm aleyhinne hak. Kadınlarınızın sizin üzerinizde hakları olduğu gibi sizin de aileleriniz üzerinde mutlaka hakkınız vardır. Kadınların erkekler üzerindeki hakkı mühim olmakla beraber Peygamber Efendimiz erkeklerin kadınlar üzerinde olan hakkını beyan ediyorlar. Onun için ben kısaca şunu da ifade edeyim. Evet, bir zevcenin, bir ailenin, bir refikanın mutlaka kocası üzerinde hakkı vardır muhterem şumalar. İslam peygamberi ifade ediyor. Koca onu namerde değil merde dahi muhtaç etmez. Koca onun rızık ve maişesini kazanır, önüne sofrasına getirir. Koca onun iffet ve namusunu muhafaza eder. Koca ailesine dinini ve imanını öğretir. Koca ailesinin ısyan ve tuğyanlarından mesul olduğu için onu iltifatı amniye sureti katiyede bırakmaz ve terk etmez. Koca daima ailesi ve kızı ve hemşiresinin durumunu kontrol eder mutlerem Müslümanlar. Kadının koca üzerinde en ciddi hakkı bu. Bir de kocanın kadın üzerinde hakkını Resulullah'ın mübarek ağzından dinleyelim. el عَلَيْهِنَّ اَلَّا يُوَقْتِعْنَ فُرُوسَكُمْ غَيْرَكُمْ sizin aileleriniz üzerinde haklarınız şöyle ki haberiniz olmadan, rızanız bulunmadan yatağınıza başka bir kimseyi katiyen yatırtamazlar. Yabancı bir erkeği evlerine almak suretiyle yatağınıza yatırtamazlar. وَلَا يُذْخِلْنَا هَدًا تُكْرِهُونَهُ بِيُوتَكُمْ اِلَّا بِيِذْنِكُمْ Evinizin kapısından içeriye, Sevmediğiniz veya içeriye koymadı, koymayın dediğiniz bir kimseyi katiyen kapıyı açıp da içeriye koyamaz, onunla sohbet edemezler. Muhterem Müslümanlar, Resulullah şunu işaret etmiş oluyor, koca aile üzerinde mutlaka ciddi hak sahibidir. Kadın katiyen kocasının haberi olmadan erkek bir misafir eve alamadığı gibi sevmediği bir kişiyi de kapıdan içeriye koyamaz. Ancak sizin izniniz olursa o vakit. Acaba izni olursa yabancı erkeği alabilir mi? Muhterem Müslümanlar, Resulullah'ın kayıt ettiği meşru çerçeveler içerisindeki misafirlik için. Bunun dışında, pek özür dilerim, pek özür dilerim Müslümanlar, koca namussuz olur da, kadının kötülüğüne razı olursa, Kadının içeriye alması, kocanın izniyle olduğu için kendisini yine yakasını kurtaramaz, Allah'ın pençesinden. Bazı erkekler vardır ki, evine girip çıkan erkekleri kayıttan azade tutar, bildiği halde görmezden gelir ve ailesinin kötü münasebetlerine razı olur. Bunlara Rasulullah'ın hadisinde deyyüsler diyoruz Muhtarama Sunullah. Erkeğin, erkeğin ailesinin iffetiyle ilgilenmemesi, Peygamber Efendimiz'in tabiriyle deyyüslü irtikabıdır, cennete bu tipler girmeyecektir buyurur Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir de erkekleşen kadınlar cennete girmeyecektir, bir de ebeveynine ısyan ve içkiye sövbe etmeden sarhoş geberenler de cennete girmeyeceklerdir. Meğer tövbe ederlerse, meğer istiğfar istifa ederlerse, resul Efendimizin bu dehşetli ikaz ve tembihini Müslümanlar tutacak ve kardeşlerine söyleyecekler. Muhterem Müslümanlar, Peygamber Efendimiz yine buyuruyorlar. Sallallahu aleyhi ve sellem. Velayetine bir fahişe, aileleriniz üzerinde hakkınızdır. Herhangi iffetine toz kondurucu bir hâle de evinize gelmeyecekler. Karşınıza çıkmayacaklar gül gibi, konca gibi, tertemiz, pırıl pırıl tesettürleriyle, İslami ahlaklarıyla, Muhammedi iffetleriyle, Kur'ani yaşayış ve hayatiyet, itaat ve teslimiyetleriyle tertemiz bir ömür getirecekler ve kocalarına aile olacaklar. Muhtemelen müminler Efendimiz devam ediyor. فَاِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَدْنَيْكُمْ Anta'duluhunna ve sehcuruhunna <gülüyor> fil ve fe Cenab-ı Hakk'ın livaali hazretleri onları tektir etmemiz, onları ifaat etmezlerse yasaklarınızdan uzaklaştırmanız bazen de kulaklarınızı çekmenize müsaade etmiştir sadece en şerefli uzuvları olan yüzlerine gözlerine ağır şekilde vurmaktan da Allah sizi der buyuruyor Peygamber Hüseyin Efendimiz Muhterem üminler, koca karıyı teyzip eder ama iffetine toz konduracak bir halinde, azim bir kusurunda, büyük bir kabahatinde, Allah'ın affetmeyeceği bir cinayet karşılığında, kocasına karşı sadakasızlık ve şer'i samimiyet dışı Allah'ın emirlerine ters düşmesi şartlarında mümkün olduğu kadar kadın bunlardan çekinmeli, koca da onu teyzip edecek ve uslandıracaktır. Muhtemelen ünlüler, Peygamber Efendimiz, darben gayrı böyle bir şeyde şayet tokatını gösterecek olur ise, hayvan döver gibi, eline, gönlüne geldiği gibi ağır bir darbe veya dövmek veya kötü muamele etmeye Peygamber Efendimiz müsaade etmiyor. Bazı evlerde, bazı erkekler, ailelerini çok ufak kusurlarından dolayı dövmeyi adet edilmişlerdir. Ben bugün veda dersimde şunu söyleyeyim ki muhterem Müslümanlar, aileler bize vebiatullah'tır, zevcelerimiz bize emanetullah'tır, zayıfedirler. Cenab-ı Hak Celle ve Hazretleri eğer salihattan ise bir nimet olarak vermiştir. Şayet bozuk düzen halleri varsa bir çile ve iftiladır, mümkün olduğu kadar iffeti bozacak şekilde değil de ufak tefek kusurlar olursa onları affedeceğiz, nasihat edeceğiz, telkinde bulunacağız, yönlerini hakka tevcihe çalışacağız. Muhtemel müminler pek ağır muameleyle ile çıldırtacak muameleler Cenab-ı Hakk'ın rızası içinde değildir. Mevla cümlemize hüsnü istikamet nasip etsin inşallah. <Gülüyor> Sofrayı önüme vaktinde koymadın sopa. Sabahleyin kalkıp park sümü tutmadın parasa, soba. Evet işte tam böyle şöyle yaktım soba, ocağı böyle söndürdüm soba arkasından. Böyle olursa kadının haysiyeti kırılmış olur ve hem de ve hem de 20. asrın zibidilerinin İslamı tenkîp etmelerine yol ve kapı açmış oluruz müferehin Müslümanlar. Görüyor musunuz Müslüman nasıl kadının hürriyetine tecavüz eder derler? nasıl Müslüman kadına zulmediyor derler, nasıl hem sofuyum müminim diyor ve hem de karşı tarafa zerre kadar şahsiyet ve haysiyet tanımıyor derler. Bu Cenab-ı Hakk'ın mennetliği şeylerdir. Muhterem Müminler, geçmiş milletlerde de bugün hangi fikir sisteminde olursa olsun İslam'daki itaat zihniyeti sadece ahlaka dayanır, kadının esareti diye bir şey yoktur muhterem Müslümanlar. Gelinin bir evde kaynana ve kayınpedere esareti diye bir şey yok. Gerçek manada mümin olduğu halde ahlaki itaattan başta kendisinden bir şey istenmiyor. Yoksa hakları kısıtlanma diye İslam'da böyle bir şey olamaz. Sallallahu aleyhi ve sellem hadetleri açık olarak birçok hadislerinde kadınların hakkına tecavüzden sakınınız, sakınınız, sakınınız. Kadınlara nasihat ederken de kocalarınız sizin cennet ve narınızdır. Onlara itaat ederseniz cennetin sekiz kapısından hangisinden dilerseniz giriniz buyular tamam adam. Hatta Mustafa'nın şöyle bir hadis-i şerif var. Eğer bir kadın, eğer bir kadın Allah'a iman ederse, kocasına itaat ederse, beş vakit namazını kılarsa, ve Ramazan'da orucunda tutacak olursa, evinde isyan ve cinayet de olmaz ise Yarın kıyamet gününde cenabı Hak o kadına buyuracak ki cennetin sekiz kapısından hangisinden dilersen gir denilecek. Bu İslamiyet'te mi kadının hürriyeti kısıtlanıyor? Bu İslamiyet'te tesettüden bahsetmek suretiyle kadın hürriyetten mahrum edilmiş mi oluyor muhterem Müslümanlar? Cenab-ı halik -ı Celal, cümlemize gerçek insaf vülud inşallah. Peygamber Efendimiz buyuruyorlar. Ufak tefek terbiye tatbiki ve tedibinizden sonra eğer şayet huylarından, kötülüklerinden vazgeçerler, size itaat ederlerse onların rızkı, onların kisvesi, onların meşru haklarına azami derecede riayet edeceksiniz. فَتَّقُ اللّٰهَ فِي النِّسَاءَ وَاسْتَوْسَوْ Ey müminler kadınların hukukuna riayette Allah'tan korkunuz ve onlara daima hayrı tavsiye ediniz. Müslümanlar, Allahu Zülcelal bize İslam nimetini lütfetmiştir, hamdü senalar olsun. Ve evimizle, çoluğumuzla, çocuğumuzla cennet hayatı yaşayan müminleriz. Mevla, zulümden bizi, onlara da itaatsızlıktan korusun inşallah. Emri tekrar ediyorum. Fetteullahe fin nisa, kadınları sokağa vermekte Allah'tan korkunuz. Kızları kaldırıma terk etmekte Allah'tan korkunuz. Ailelerinizi kontrolsüz günlere bırakıvermekte Allah'tan korkunuz. Kızınızı erkeklerin koluna takıp arkadaşlarına göz yummakta, iffetine toz düşürme bakımından Allah'tan korkunuz. Ve bir de onlara daima hayırı tavsiye ediniz buyuruyorlar sallallahu aleyhi ve sellem. Hutbe buraya kadar geliyor muhterem Müslümanlar, Seyamur Efendimiz buyuruyorlar. Elâ helbellâutu, elâ helbellâutu. Ashabım tebliğ ettin mi? diye buyuruyorlar. Tesettürü tebliğ ettin mi? Hakları tebliğ ettin mi? Zulümden sakının dedin mi? Aile yuvasında gül gibi yaşamanın ehemmiyeti üzerinde durdun mu? Müslümanca yaşayın evinizde dedin mi? Sahabe dediler söyledin ve tebliğ ettin ya Resulallah. Peygamber Efendimiz Allahümme feşhed burada Allahümme feşhed Şahit ol ya Rabbi. Ben emri ilahiyeni ahabuma olduğu gibi tebliğ ettim. Müslümanlar 23-24. yılda ben de kardeşlerim olarak sizlere tesettürden bahsettim. Aile hayatından bahsettim. Haramlardan sakının dedim. Mevlaya asi olmayın dedim. Gayemiz Allah'tır dedim, yolumuz İslam'dır dedim, liderimiz Hazreti Muhammed'dir dedim, ölçümüz Hazreti Kur'an'dır dedim. Mutlak saadete ermek için bunların ışığında yürüyeceğiz dedim. İnşallah ömrümüzün sonuna kadar da bunu demeye devam edeceğiz muhterem Müslümanlar. Resmi vazifenin nihayet bulması hizmetin intihası değildir diye dün kaydetmiştim, bugün tekrar ediyorum. Ümmeti Muhammed'e hizmet üzerimize vecibe, boynumuzun borcudur mu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devam ederek o günkü hutbesine şunları da ilave ettiler muhterem müminler, kulak vermiş. Ey yühennaz, <gülüyor> ey insanlar! İnnemel müminnûne ihvetün. Biliniz ki müminler kardeştir. Kur'an-ı Kerim açık olarak Farık olarak selam-ı kadimi, ilahi olarak beyan buyurmuştur ki innel mu'minun ikhwatun fa'slihu beyne ahawaykum vestakullaha la'allakum turhamun. Ey müminler, tefrikalardan sakının. Faziletle kardeşlik edin. Allah için birbirinizin gönlünü alın. Resulullah'ın yolunda yürüyün. Yetkilerinizi sevin ve sayın ve aynı zamanda aranızı ıslah ederek Fitnelerden mutlaka sakınınız ki beyninizdeki iyilik karşılığı Cenab-ı Hak'tan rahmet bulasınız. Merhameti ilahiye, nail ve masar olasınız buyuruyorlar sallallahu aleyhi ve mazladeh. Kardeşliği beyandan sonra, iman ve İslam ukuvetini işaretten sonra söze devamlı Peygamber Efendimiz buyururlar. <gülüyor> Muhterem üminler, camide toplandığımız gibi daima kardeş olacağız. Daima kardeş kalacağız. Daima yetkilerimize saygı göstereceğiz. Daima birbirimizin hukukuna riayet edeceğiz. Sevişerek yaşayıp, sevişerek öleceğiz ki huzurullah da sevişen müminler birbirlerine şefaat edecekler inşallah. Ben cemaatimin şefaatini niyaz ederim. Bir mesele öğrenen kıyamet gününde bana şefaat edecek Teala. Kardeşlerim içerisinde Bilhassa gençlerden içkiyi terk edenler, faizi bırakanlar, namaza başlayanlar, oruza niyet edenler, bir parmak işaretimizle Şabe gidip farzı hacı eda edenler pek çok. Bunlar yarın huzuru hakta meclisi-i toplanacaklar. Hocamız bize şartlar ne kadar ağır olursa olsun hakkı tebliğ ettiği için Ya Rabbi onu almadan cennete gitmeyiz diyecekler. Beni de cennete götüreceksen inşallah. bir komşunun yüz komşuya, dört yüz komşuya, bir dostun bazen bin, bazen on bin, bazen yüz bin dosta şefaatini Cenabı ı Hak mutebet çıkartır. Muzeram sunular. Yüz bin diyorum. Eğer ricalden olursa eğer Rasulullahın hadîs-i şerifinde işaret ettiği kişilerden olursa, bir Müslüman cennete hesapsız ve azapsız girme hakkına sahip oldu mu? Müminler, zamanımız biraz tuhaf ama cemaatimiz içerisinde Rasulullah'ın işaret ettiği bu kişilerden vardır inşâallah Teala Yoktur deme hakkına ne ben sahibim, ne de siz sahipsiniz muhterem Müslümanlar hesapsız ve azapsız cennete girme hakkına sahip olan bir kişi Resulullah'ın istemesiyle Cenab-ı Hak talebini kabul etti. Mahşerde 700.000 kişiye, en az 70.000 mümine şefaat edecek inşaAllah-u Teala. Ben bu tip kardeşlerimin şefaatini Rabbi Zülcelal'imin rızasının ışığında niyaz ediyorum. Cenab-ı Hak bizi dünyada, mahşerde ve cennette ayırmasın inşaAllah-u Teala. Muhterem Müslümanlar, Resulullah, müminler, bu günden itibaren dün de olduğu gibi kardeştiler. Sabahı haş kadar benden sonra da kardeş olacaksınız eğer sabun ve Fala yahilu limriin malu ahihi illa anci bi nefs minhu ela hel bellahtu Allahın Herhangi bir mümin, bir Müslüman kardeşinin malini haberi yokken alamaz. Ancak kendi rızasıyla, nefsinin tibiyeti ile. ''Elet al'' demesiyle, müsaadesiyle alabilir, Tebliğ ettin mi ey ''Ya, ya Rasulullah tebliğ ettim'' dediler, ''Allahümme feşhet, ya Rabbi sen şahit ol'' buyuruyordu sallallahu aleyhi ve sellem. Yine sözüne devamla, şöyle diyorlardı, ''Felâ terci'un badi küffâran'' Müslümanlar, her zaman ifade ettiğim gibi, bugün yine Rasulullah'ın dilinden ifade ediyorum ümmeti Muhammed içerisinde Peygamber Efendimiz'den sonra dinini terk edenler, imanını bırakanlar, şahsiyetini kahredenler, haysiyetini ayak altına düşürenler, yine hadislerin işaretiyle dinini dünya karşılığı satanlar olacaktır. Çünkü Kur'an-ı Kerim maazallah, Mevlamız bizleri ve sizleri muhafaza etsin. Kur'an-ı Kerim Açıkça beyan ediyor ve ifade buyuruyor ki "Ya اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا مَنْ يَا فَدَّ an dinihi, د۪ينِهِ فَسَوْفَ لَيْتِ اللّٰهُ بِقَوْوٍّ يُحِبُّهُمْ Ey iman edenler, sizden bir bölük, bir alay, bir millet, bir kavim, bir cemaat, bir köy halkı, bir şehir halkı irtidar eder de veya bir topluluk dininden çıkarda Rabbisine ters düşecek olursa Allah bir kavmi halk eder Hat taze bir milleti getirir ki Mevla'ya imanlarıyla beraber Allah onları sever, onlar da Allah'u Zülcelal'i severler. Mutarem müminler, onun için Peygamber Efendimiz Arafak'ta, cebelül Rahme'de bu muzulu tahsisen perçinliyor Benden sonra küffara abanmayın kafirlerin mezdinde izzet aramayın müminler kalplılaşma, kalplılaşma, kalplılaşma teraneleri Nebi Zişan Efendimiz'in bu mehilerine tam tevafık ediyor, Allah korusun. Peygamber Efendimiz buyurmuşlardı ki فَلَا تَرْجِعُنَّ بَعْد۪ي كُفَّارًا يَذِّبُوا بَعْذُكُمْ يَذِّبُوا بَعْذُكُمْ رِقَابَ بَعْد۪ Küffar tarafına yönelmek suretiyle Bugünkü anarşistlerin hali de aynen bunu tutuyor muhtemem Komünizm tarafına temayül suretiyle, acayip eylemlere girerek birbirinizin boynunu vurmayın, birbirinizin kanını dökmeyin, birbirinizin zimmetini üzerine geçirmeyin, birbirinizin hane ve anumanını yıkıp çırasını söndürmeyin buyuruyorlar Tamir Efendim. Soruyorsunuz, mahkeme soruyor muhterem Müslümanlar. Eğer Türkiye'de arzu ettiğiniz olsa ne yapacaksınız? Marksiz leniniz komünist düzen kuracağız diyor. Aynen Hazreti Rasul Ekrem'in 1400 yıl evvel Cebelur Rahme'de memnettiği şey. Sakın benden sonra geriye dönmeyin, küffar tarafına kaymayın, birbirinizin boynunu vurmayın. Evet, muhteremimiler devam ediyor Peygamber Efendimiz fe inni qad tarattu fikum ma in ahasun bihi len tazillu ba'dehu Kendimden sonra size iki ciddi şey bırakıyorum ki, eğer bunlara sarılacak olur iseniz, ebedi felah bulur, ebedi dalalete gitmez, ebedi halas olur, cennete girer ve cemalullahı görürsünüz. Muhtemelen Müslümanlar, acaba ne ki onlar? Kendimden sonra bir şeyler bırakacağım ki, onlara sarıldığınız zaman daralete gitmezsiniz, reyleriniz ihtilafa düşmez vicdanlarınız kokmaz, ruhlarınız kararmaz, ahlaklarınız bozulmaz, beyinleriniz taafın etmez, aile hayatınız felce uğramaz, cemiyetimizin huzuru katkiyen tefessüs etmez, memleketiniz harap görmez eğer bunlarla amel ederseniz. Acaba nedir onlar? Peygamber Efendimiz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem, <Sessizlik> kitabullahi ve sünneti elâ helbellautu Allahumma feşhed Kendimden sonra iki şeyle size vasiyet ediyorum. Ebedi dalalet şükürlerine düşmesiniz Allah'ın kitabı sağ elinizde, Resulullah'ın sünneti sol elinizde. İki meşalenin ortasında ve ışığında yürüyenler ebedi dalalete yuvarlanmazlar. Muhterem Müslümanlar, yavrularımıza Allah'ın kitabını okutacağız. Neslimize Resulullah'ın hayatını öğreteceğiz. Kardeşlerimize, kitap ve sınnetle amelin hakikatlerini talim ve tezlih edeceğiz. Şunu da ifade etmiş olayım, münasebet almışken. Muhterem Konya'mız 900 yıl ve bin yıldır ilim beşiğidir. Enbiya yurdu bu toprak. Şüheda burcu bu yer. Bir yıkık türbesinin üstüne Mevla titrer desek sezadır Akif Bey'in ifadesiyle. Binaenli 18 kadar merkezinde te kazalarında 22 nebimet kundur Konya toprağında Sayılamayacak kadar alimler birçok müfessirler adedi bilinmeyecek kadar bol muhaddisler şeyhül islamlar gerçek mürşitler hadimiler Mevlana'lar, Şems-i Tebriziler, sadruttin Koneviler, Muhammed-i Bahattinler, Muhterem Müslümanlar, Üstadlarımıza geliniz. Yalavaşlı hocalar, Akşehirli Üstadlar, Hacı Veys efendiler, Mahdum Hacı Veysade Mustafa efendiler, Hacı İsa efendiler, Karaviranlılar, Yürük Mustafa hocalar ve en salih, Efendiler bugün şu anda ismini sayamayacağım, belki benim yetişmediğim son devirde babam Simrinde olanların gördüğü yüze yakın gerçek nürşidi olan bu memleket Tahir Hoca vazifeden çekiliyor diye üzülüyor. Pardon Üzülenler var. Herkes üzülmez. Benim için mühim değil. Kardeşlerimin üzüntüsüne bir yönden hak vermek lazım. Son 25 yıl içerisinde ne kadar hocamız, üstadımız, mürşitlerimiz varsa ahirete irtihal ettiler. Müminler, eski hocalarımız, eski üstadlarımızdan bugün hayatta kalan bir tek insan var mı? Kalmadı. Tükendi. Hepsi irtihal ettiler ahirete. Bugün muhterem müminler, biz Eski üstadlarımızdan bugün hayatta kalan bir tek insan var mı? Kalmadı. Tükendi. Hepsi irtihal ettiler ahireten. Bugün muhterem ünlüler, biz gidiyoruz, yarın bir arkadaşımız daha gidecek, o gün başka biri, gençlerden birkaç kişi, ki biz Müslümanlar, çölde yosunlu sularla hayatını devam ettiren bir insanın yetişişiyle yetişmişizdir. Bizim devremizde Allah diyen bile alay edilirdi. Bizim devremizde Kur'an delili cürmüdi. Bizim devremizde ilmi şer'iye çalışmak, hocanın ve üstadın evine taşınmak, gitmek ve gelmek, babamız ve annemiz tarafından bile muattal meslete intisap olarak vasfedilir. akriba talukat ve yakınlarımız mani olmaya çalışır. Okusan okusan bir köy imam olup cenaze yıkayacağım derlerdi. İlim bu kadar öldürülmüş, mesleki ilmiye bu kadar kahramahkum edilir işte muhtemelen Hoca mısın? İmam mısın? Vaız mısın? Cercisin. Ağır tabiri akif değil. Onlara göre dilere göre leşcisin, ıskatçısın, şucusun ve veyabucusun muhterem Müslümanlar böyle diye diye memleket evladını ilim tahsilinden soğutmuşlar. Ve büyüklerimiz de vefat ettiği için bugün hakikaten büyük sahiplere muhtaç olduğumuz bir vasatla yaşıyoruz. Kardeşlerime vasiyetim ve sözüm ve telkinim olarak söylüyorum. Allah'ınızın aşkına çocuklarınıza Kur'an okutunuz. Allah'ınızın aşkına... buyuruyorlar ela tebliğ ettim mi ey asabım. Kalubele. evet ya Resulullah. Allahumme feshad sen şahit ol ya Rabbi. Muhterem Müslümanlar Peygamber Efendimiz buyururlar. Seyyubelligü şahidül gayib. En son sözü Seyyubelligü şahidül gayib. Kutbemi bugün dinleyenler duymayanlara ve sonradan gelenlere tebliğ etsin. buyurla sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şöyle kestiler sözlerini, Ve selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem müminler, dün ve bugün Resulullah'ın ifadeleriyle bir ömürlük nasihatın hülasasını dinlemiş olduk. Cenab-ı Hak Celle ve Ali Hazretleri Allah ve Resulüne giden yolda bizi daim kılsın. Dün de kısaca ifade ettim müminler, Uzun zaman kardeşlik ettik. Uzun zaman ben hocanız, vaızınız, müftiniz oldum. Siz benim cemaatim olarak Allah cümlenizden razı olsun, dinleme lütufkârlığında bulundunuz. Hep beraber neşeli, hep beraber kederli, hep beraber sururu, sürurlu, hep beraber kaderin cilveleri içerisinde çeşitli günler geçirdik muhterem Müslümanlar. Ve nihayet sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz hazretlerinin kanatları altında bildirimize veda edeceğiz inşallah evet. müminler sadece şunu ifade etmek isterim ki kalben müsterihim huzurunuzda kasemle söylerim zalimlere vallahi taviz vermedim şeriatınızı tayyir etmedim kuranınıza el ve dil uzattırmadım Peygamber Efendimiz'in sünnetine toz kondurmadım. Halal olan bir şeye haram, haram olan bir şeye halal denmesine hem müsaade etmedim ve hem de olduğu gibi tebliğ ettim size. Ama itiraf ediyorum ki kusurlarım olmuştur. Kırdığım gönül olmuştur. Belki de bazı Müslümanlar benden incinmişlerdir. Böyle bir ayrılış, böyle bir veda saatinde, dün de ifade ettiğim gibi, kardeşlerimden rica ediyorum, hepiniz hakkınızı halal ediniz. <Gülüyor> benim hakkım yerden arşa kadar cümlenize halal. Ayrılışım, memuriyetten ayrılışım herhangi bir yan ve harici tesirle değil. Niçini ve nedeni yok muhterem müminler. Sadece gerçek ruriyeti seçmek, İslam ve imana daha rahat hizmet edebilmek, yine de kardeşlerimizin irşat ve tebliğ ile vazifeli olarak bir ömür geçirmek inşallah. Hacca gideceğim, memur ne kadar gidebilir Medine'de Ramazan tutacağım iznim müsait değil kardeşlerimi ziyaret edeceğim zamanlar mukadret herhangi bir yere konferansa gideceğim faraza müsaade olmadıkça gidemezdim ama bugün Allah'a yüzbin şükür aynen sizin gibi muhteşem Müslümanlar yani dünkü cuma dersinde ve bugün cumartesi dersinde hiçbir kaygın yok tamam mı İstediğimiz zaman hep beraber hacc ederiz. İstediğimiz zaman Resulullah'ın eşiğine gönül koruz, İstediğimiz zaman Kabe hariminde aylar ve yıllar geçiririz. İstediğimiz zaman Mevlamızın nezdine emaneti teslimle, şahadetle çıkacağız. Allah'ımızın istemesi ve dilemesiyle inşallah. Cenab-ı Hak cümlemize tevfikini lütfeylesin. Haramını haram bilerek sadakatı, halalını halal bilerek meşru yolda devamı tevfikatı samadaniyesiyle cümlemiz için mukadder kılsın. Eûzü billahi mineşşeytanirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Vel âkibetu lilmuttakîn. Büsallat ve selamü ala seydina ve nabiyna ve şefiyna Muhammed ve اللهم alih ve saptihi ajamain. Allahumma rabbana ya rabbana takbbl minna. İnna k anta saniul alim. Matabu alina ya إِنَّ مِنَ الَّذِينَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَا تَذَعْ عَلَيْنَا ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ وَلَا هَمًّا إِلَّا فَرَّجْتَهُ وَلَا دَيْنًا إِلَّا قَضَيْتَهُ وَلَا مَرَضًا إِلَّا شَفَيْتَهُ وَلَا مُصِيبَةً إِلَّا كَشَفْتَهَا وَلَا دُعَاءً إِلَّا لَبَّيْتَهُ وَلَا كِتَابًا يوم القيامة إلا Vela hesabın illa yasta, vela hada ne kiziha rıvan illa qabıt ha, ya erham el rahimin, ya erham el rahimin, ya Muhammedin, sallallahu aleyhi və səllam. Allahum məjallə min al-mutashliyinə bil şeriyyət Rasulullah, və min ve minel müteeddibine bi adab-i Rasulillah ve minel zairine fi kulli amin bi revvati Rasulillah ve minel mahşurine yermel kıyameti fi zımrat-i Rasulillah ve minel nâiline bi şefaati Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem Allahümme ya nuran nur ve ya âlima mafisudur ahricna minel zulümat ile nur Afrijna min al-zulumati ila al-nur. Afrijna ya Allah min al-zulumati ila al-nur. Allahumma la kifar tjmana hada illa bidan bi maufur. Ya aziz ya qafur. Uşşunam an Nabi sallallahu alaihi ve nushu. Allahumma inna nasailuk antum etana bi nazar Allahum ensuril İslam ve'l Müslimîn. Allahum eyidil İslam ve'l Müslimîn. Allahum aali kelimete'l hak ve din ve edillne'ş ve şirke ve'l müşrikîn. وقتل الكفرات والفجرات والمنافقين وخر أعدائك أعداء الدين لا شيء اليهود يا مجيب المظللين أنت مولانا فنصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فنصرنا على القوم المنافقين أنت مولانا فنصرنا على القوم المُتَدِّين أنت مولانا فنصرنا على القوم المُشْرِكِين اللهم أحضهم عددا وقتلهم بددا ve la tedar minhum ahađa innaka ert albaqi şermeda Allahu mançur man nşar al din wa hul man hul al muslimeen wa tibis sħa wa sallama wa al-af wa al-afiyat علينا wa ala jmiyil al Allahümme ağfir zülube ümmeti Muhammed. Allahümme nevvir kulübena ve kulübe ümmeti Muhammed. Allahümme şrah sudurana ve sudura ümmeti Muhammed. Allahümme tecavüz anna ve an seyyiyyati ümmeti Muhammed. Allahümme cealna minel kâmilîne fî ümmeti Muhammed. Allahümme tfa'il belâya vel mesâib anna ve ümmeti Muhammed. لا سيما إخوانا المسلمين في قدس يا رب العالمين بحمة من أرسلته رحمة للعالمين اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة في كلوبنا في ديننا ودنيانا اللهم أحسن عقبتنا في الأمور كلها وأجنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأجنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا رب العالمين ve ya Rabbe Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Günahlarımızı affeyle ya Rabbi. Amellerimizi kabule şayan eyle ya Rabbi. Bizim ve bir ümmetin ümmeti Muhammed'in akıbetinde hayırlar eyle ya Rabbi. Bize zikrini lütfeyle. Bize fikrini lütfeyle bize marifetini lütfeyle, ruhlarımızı ilahi aşkınla diniz ya Rabbi. Bizi bize bırakma, bizi nefsimizin, bizi şeytanın, bizi ashab-ı şururun şer ve desiselerinden ile ve mahfuz eyle ya Rabbi. Fatihlerin, Kanunilerin, Yavuzların, Osman ve Orhan gazilerin, tahri kainatın ümmetinin, hasil ecdadına layık torunlarına, gerçek fütuhatı, gerçek şahsiyeti, gerçek imanı, gerçek aşkı çok görme Ya Rabbi! Bir taraftan geziret araba, diğer taraftan Viyana kapılarına, o bir taraftan Bağdat sularına, diğer taraftan Moskul ortalarına kadar kainata tevhidin nurunu, feyzini, bereketini yaymış, ...bu milletin evlatlarını... ...başsız bırakma... ...mürşissiz bırakma... ...üstadsız bırakma... ...alimsiz bırakma... ...neslimizden... ...ehli Kur'an'ı... ...ehli imanı... ...ehli aşkı... ...ehli ilmi... ...ehli zühdü... ...ehli takvayı... ...eksik etme <gülüyor> ...düşmanlarımızı... ...vatan düşmanlarını... ...din düşmanlarını... ...Kur'an düşmanlarını... Kahhar ismi celilinle, kahreyle ya Rabbi. Zatına teveffüyle, her cephede, her yönde ve her yerde, tahsisen hudut boylarında ve bilhassa nefsi emmaremize, emmaremize karşı galip getir, hakim getir, muzakker kıl, zaferiyat eyle ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim'in lafzını hamil kıl, mahkamıyla amil kıl, hikmetiyle kamil kıl. Bizi yetiştiren, bize emek veren, cemaatımıza bizden evvel nefes tüketen, ustalarımızın kadrini cennet eyle, amellerini makbul eyle, günahlarını mahvur eyle, başta fahri kainat, sonra ashabı, sonra ricaliyle, sonra üstadlarımızla dühulü evveliyle cennete girmek nasibu mukadder eyle. Amin. Fasılasız ve kedersiz cemali ilahiyeni, daimen serbeden ve ebeden gören rical cümlesine cümlemizi ilhaf ile ya Rabbi. Amin. Allahümme Rabbena atina dünya hasana ve fil akireti hasana ve qina azabenna وقنا عذاباً، وقنا عذاباً، وأدخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم راجع لي مقيم الصلاة ومن زرية ربنا، وتقبل دعاء. ربنا أوفِر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، وصلى الله ولا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين الفاتحة.